63. konu, Mu'ir bin Şube'nin Rüstem'i Allah'a davet etmesi, Seyf bin Amire et Tamimi, şeyhlerinden, yani hocalarından rivayet ediyor. İki ordu karşı karşıya geldiklerinde Fars kumandanı Rüstem, İslam kumandanı Sa'd bin Ebi Vakkas'a bir elçi göndererek onun vasıtasıyla, bana içinizden akıllı, sorularıma cevap verebilecek birisini gönder, demişti. Kumandan Sa'd bin Ebi Vakkas da ona Mu'ir bin Şube'yi gönderdi. Mu'ir, Rüstem'in yanına vardığında Rüstem ona şunları söyledi, siz bizim komşumuzsunuz, size birçok iyilikler yaptık, başkalarının size eziyette bulunmasına engel olduk, memleketinize dönünüz, ülkemize gelerek ticaret yapmanıza engel olmayacağız, Mu'ir ise ona şu cevabı verdi, biz dünyayı istemiyoruz, bizim gayemiz ve isteğimiz ahirettir. Allah bize bir peygamber gönderdi ve ona şöyle buyurdu, benim dinime inanmayan kimselerin başına şu taifeyi musallat edeceğim, imansızlardan onların elleriyle intikam alacağım, bana itaat ettikleri sürece ben de her zaman için onları galip getireceğim. Kim benim gönderdiğim haklinden yüz çevirecek olursa o zelil olur. Kim de bu dine sımsıkı sarılırsa o da aziz olur. Rüstem peki o din nasıl bir şeydir? diye sordu. Mu'ir bunu şöyle cevaplandırdı o dinin, kendisi olmadığında ayakta duramayacağı direği Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun Resulü olduğuna şahitlik edip Muhammed'in Allah katından getirmiş olduğu şeylerin hepsini kabul etmektir. Bunun üzerine rüstem bu ne güzel bir şeydir, dedi. Arkasından, peki başka bir şey var mı, diye ekledi. Mu'irde insanları kula kulluktan kurtarıp onların Allah'a ibadet etmelerini sağlamaktır, dedi. Bu da çok güzeldir, peki daha başka bir şey var mıdır, diye sordu. Mu'ir insanlar Adem'in oğullarıdır. Onlar aynı ana babadan gelen kardeşlerdir, dedi. Rüstem bu da güzeldir, dedikten sonra şöyle devam etti. Söyler misin, eğer dininize girersek bizim memleketimizden gidecek misiniz, Mu'ir evet, Allah'a yemin ederim ki Müslüman olursanız ülkenize ancak ticaret maksadıyla ya da bir ihtiyaç dolayısıyla geleceğiz, dedi. Rüstem bu da çok güzel bir şeydir, dedi. Muire'nin çıkışından sonra Rüstem, faslıların ileri gelenlerini çağırtarak bu konuyu onlarla konuştu. Onlarsa buna şiddetle karşı çıktılar ve, bu dine girmeyiz, dediler. Allah onları çirkinleştirsin.